Alo. Nevin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Ee, benim nikah hakkında bir sorum olacaktı. Ee, şimdi bizim akrabamız var kendisi bey. Ee, şu an evli çocuk çocuğu var ancak evliliğinden önce başından bir sözlü e, lük durumu geçmiş. Ee, büyüklerinin isteği üzerine e, sözlenmiş. Tabi e, nikah takıyılmış dini nikahları. Ee, daha sonra e, bir ay kadar sözlük alıyorlar ve bunlar a, anlaşamıyorlar ayrılıyorlar. Evet. Şimdi e, aramızda konuştuğumuzda bizlere şunu söylemişti. Demişti ki, hani ben o insanın yüzüne karşı söylemedim boş ol diye. Gıyaben boş ol desem bu geçerli midir? Hmm. Bunu merak ediyoruz. Yardımcı olursanız sevinirim. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Buyurun hocam. Sözlenmişler, ayrılmışlar ama gıyabında boşama diye bir şey söz konusu mu? Yani hanfendinin mi boşaması? Hayır erkeğin. erkek erkek giyab ben tabii. tabi ee, anlaşamamışlar sözlü kimse nişanlılar hı hı. dini nikah kıymışlar ama bir araya gelmemişler ee, sonra, sonra, sonra da anlaşamadıkları için ayrılmışlar ayrılırken boş ol kelimesini kullanmamış daha sonra kullanabilir giyabında kullanabilir yüzüne karşı olması şart değildir ama haberi ona göndermesi gerekir o hanımefendiye. Hmm. Haber ulaşmayınca zaten çünkü o bilmeden durumu bilemez. Hayır. Başka bir evlilik yapamaz haberi yoksa. Hmm. Şimdi onu da mağdur etmemek lazım. Gıyabında tamam boş ol diyebilir. Fakat bu haberin ona ulaştırılması şarttır. Hmm. Evet.